Baş. Yaşam için teknoloji. Merhaba. Bugün günlerden Cuma ve her Cuma sizlerle gezegenin geleceği Change.org özel haber programındayız. Haftayı haftanın çevre kampanyalarıyla bitiriyoruz. 21 Ağustos'ta av sezonu başladı. Bu yıl orman yangınlarında çok sayıda canlı hayatını kaybettiği için Muğla ve Antalya'da devlet avlakları bu sezon ava kapatıldı. Ancak son büyük yangın dalgası bu illerin dışında 53 ili de etkiledi. Change.org Taksim, Vurma Beni adresinde avcılığın yasaklanması için 100 binin üzerinde kişinin imzaladığı kampanyayı yürüten yaşam savunucuları avcılık sezonunun açılması ile birlikte bir açıklama yayınladı. 234 sivil toplum kuruluşundan oluşan platform yaptığı açıklamada şu ifadeleri yer verdi. Tarım ve Orman Bakanlığı kararıyla Muğla ve Antalya'da zarar gören devlet avlaklarının 2021-2022 sezonunda ava kapatılması olumlu bir gelişme ama yeterli değil. Son büyük yangın dalgası Muğla ve Antalya'nın yanı sıra 53 ilimizi de etkiledi. Yangınlar sadece Akdeniz ve Ege'yi değil Marmara, Doğu Anadolu, Karadeniz'i de tehdit ediyor. Yaban hayvanlarının yaşam alanlarını daraltıyor beslenme, barınma, yavrularını büyütme imkanlarını kısıtlıyor ve onları daha kırılgan hale getiriyor. Yangın sezonu hala devam ederken yeni yangın ihtimaline karşı av yasağının tüm Türkiye'yi kapsayacak şekilde genişletilmesi gerekiyor. Bu sezon ve önümüzdeki sezonda avcılığın ivedilikle tüm Türkiye'yi kapsayacak şekilde ilerleyen dönemde ise süresiz yasaklanmasını, doğal zenginliklerimizi ve Türkiye'nin canlılarını korumak için en doğru karar olacağını düşünüyoruz. Yine av sezonunda Uluslararası Doğa Koruma Birliği tarafından hassas tür ilan edilen elma başörtek ve üveyik başta olmak üzere birçok kuş türü ve memelilerden de tilki, yaban domuzu, çakal, yaban tavşanı ve adı tavşanı avına izin verilen türler olarak daha önce açıklanmıştı. Oysa doğadaki dengenin korunması için yaban hayvanları yalnızca kendi doğal yırtıcılarının avı olmalı. Sel ve orman yangının felaketleriyle iklim krizinin yıkıcı etkilerini, ve doğa tahribatının acı sonuçlarını yakından gördüğümüz bu dönemde canlarımızın yaşam alanlarını korumalı, onları yaşatmalıyız. Avcılığın en büyük gerekçelerinden biri olan ekonomik kazanım doğamızın ve insanlığın geleceğinden daha önemli değil. Sürdürülebilir bir gelecek için bir kayız daha avlanma yasaklansın diyoruz deniyor kampanya Change.org.taks'ın Vurma Beni adresinde. Sarım kurulmak istenen HES'e karşı da bir imza kampanyası başlatıldı. Mezopotamya Ekoloji Hareketi tarafından başlatılan Change.org Taksim Sarım HES adresindeki kampanyada hidroelektrik santralinin yapılması durumunda 118 köyün su altında kalacağı ve binlerce insanın göçe zorlanacağı belirtiliyor. Mezopotamya Ekoloji Hareketi, Lice ve Bingöl sınırları içinde başlayan ve Kulpten geliye Göderneye kadar ulaştıktan sonra Dicle ve Frat nehirlerine karışan sırım üzerinde yapılmak istenen hidroelektrik santrali yani HES'e karşı imza kampanyası başlattı. Silvan Elektrik ve Üretim Şirketi tarafından yapılması planlanan 1 Su 1 ve 1 Su 2 HES projeleri için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı çevresel etki değerlendirmesi olumlu karar vermişti. 17 Aralık 2020 tarihinde çet süreci kapsamında gerçekleştirilen halkın katılım toplantısına Bölge halkının çağrılmadığı hatırlatılan açıklamada, hazırlanan çet raporunun da bölgedeki endemik bitkilerden, hayvanlardan ve tarihi yerleşim yerlerinden bahsetmediği belirtiliyor. Vadideki köylerin çoğunun geçimlerine bal üretimi ve hayvancılık ve tarımdan sağladığı belirtilen kampanyada yapılacak proje sonucunda 118 kadar köy tarihiyle ekosistemiyle sular altında kalacak. Binlerce insanın göçe zorlanması nedeni olacak. Bizler Sarım Havzası'nda kalan köylüler Kes projesinin iddia edilmesini talep ederken köylerimizin sular altında bırakılması pahasına doğamızın tüketilmesine karşı çıkıyoruz deniyor bu kampanyada Change.org Taksim Sarım HES adresinde. Muğla'nın Datça ilçesi koyunda korunması gereken 128 dönemlik doğal alan özelleştirme idaresine devredildi ve bu alana otel ve otopark yapılmasının önü açıldı. Bu alanın Datça'nın en özel ve doğal kalmış alanlarından olduğunu söyleyen Datça Demokrasi Platformu özelleştirmeye karşı başlattığı kampanyasını "Change.org change.org.taksim.datçayı savunuyoruz adresinde devam ediyor. Şu ana kadar imzalar 25.000'e ulaşmış durumda. Kampanya metninde karar alınırken yerel yurttaş ve sivil toplum örgütlerinin ya da yerel yönetimin görüşünün alınmadığına değinen Datça Demokrasi Platformu DATCHA'nın doğasını bozacak, canlılarına, tabiatına, geri dönüşü olmayan zararlar verecek projelere karşı DATCHA'lılar ve DATCHA severler olarak bugüne kadar direndik, bundan sonra da direneceğiz. Sadece insanların değil canlı cansız tüm varlıkların müşterek alanları olan kıyılar ve diğer doğal varlıkların ticari meta haline getirilerek yağmalanmasına da talan edilmesine de bugüne kadar kabul izin vermedik, vermeyeceğiz diyor DATCHA Demokrasi Platformu birleşenlerinden Muçep öncülüğünde Muçep Derneği ve 50'ye yakın Muğla Çevre Platformu Gönüllüsü tarafından Kargı İmar Planı değişikliği kararına karşı da Cumhurbaşkanlığı ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Ali'ne idari dava da açıldı. Dava henüz sonuçlanmadı ama kampanya Change.org Taksim DATÇA'yı savunuyoruz adresinde devam ediyor. Ben Uygariz Esmi, Change.org Özel Haber Programı'nda derleyen Zeynep Ergin ve Büşra Yar.